Adnan Menderes'e gönderilmek niyetiyle evvelce yazılan İhtimai Hayatımıza ait bir hakikatın haşiyesini tekrar takdim ediyoruz. Haşiye: Eskilerin lüzumsuz keyfi kanunları ve su istimalleri neticesinde belki de tahrikleriyle zuhur eden Ticani meselesini dindar demokratlara yüklememek ve alemi İslam'ın nazarında demokratları düşürmemenin çare-i yeganesi kendimce böyle düşünüyorum. Ezan-ı Muhammedî'nin aleyhissalatu vesselam neşriyle demokratlar 10 derece kuvvet bulduğu gibi Ayasofya'yı 500 sene devam eden vaziyeti kutsiyesine çevirmek ve halen İslam'da çok hüsnü tesir yapan ve bu vatan ahalisine âlem-i İslam'ın hüsnü teveccühünü kazandıran 28 sene mahkemelerin muzır ciyetini bulamadıkları ve 5 mahkemede de beraatine karar verdikleri Risale-i Nur'un resmen serbestliğini dindar demokratlar ilan etmeli ve bu yaraya bir nevi merhem vurmalıdırlar. O vakit alemi İslam'ın teveccühünü kazandıkları gibi başkalarının zalimane kabahatları onlara yüklenmez fikrindeyim. Dindar demokratlar, hususan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için 35 seneden beri terk ettiğim siyasete bir iki saat baktım ve bunu yazdım. Sait Nursi. Bismihi sübhane. Samsun Mahkemesinden sorgu ve savcının büyük cihatta intişar eden bir şekvama dair Beni Samsun Ağır Ceza Mahkemesine vermelerine dair bir davetiye geldi. Bana okudular, içinde yalnız 4 nokta nazarı ehemmiyete alınabilir gördüm. Birincisi, Büyük Cehad'ın müdürü mes'ulü mahkemede müddei umumiye demiş ki, Sait Nursi o makaleyi bana göndermiş, ben de neşrettim. Bu meselenin hakikati şudur. Ben hastayken Emirdağ'daki kardeşlerim yanıma geldiler. Emirdağ'da başıma gelen zalimane hadiseye dair konuştuk. Hem hastalıklı, hem hiddetli, hem Ankara'ya şekva suretinde bir şeyler söylemiştim. Yanımdaki hizmetçim kaleme aldı, nur talebelerinin tensibiyle Ankara'daki bir iki nur talebesine gönderip, ta bazı dindar mebuslara göstersinler. Bu hastalığımda bana sıkıntı verilmesin. Hem gönderilmiş, bazı mebuslar da görmüş ve bilmediğimiz bir zatın hoşuna giderek, Büyük cihat müdürüne göndermiş. Ben kasem ederim ki, o zamandan şimdiye kadar bilmiyorum ki kim göndermiş. Fakat neşrolduktan sonra bir nüsha buraya gelmiş. Yeni harfleri bilmediğim için bana birisi okudu. Ben memnun oldum. Allah razı olsun neşredenlere dedim. Gerçi 35 seneden beri siyaseti terk etmişim. Fakat büyük cihat gibi halisane dine hizmet eden o cerideye ve onun sahip ve muharirlerine, din namına minnettar oldum ve Allah razı olsun dedim. Haberim olmadan ve para da vermeden daima bana o mübarek gazete gönderiliyordu. İkinci nokta, benim Samsun'daki ağır ceza mahkemesine sevk edilmekliğime dairdir. Bu noktada bunu kat'iyen beyan ediyorum ki, Samsun havalisinde hususan büyük cihad dairesine mensup mübarek ahiret kardeşlerim ve nur talebelerini ziyaretle görmek için oraya gitmek isterdim. Fakat doktorların raporlarıyla kat'î iktidarsızlığım o dereceye gelmiş ki, beş dakikalık karşımdaki bu meselenin başlangıcı ve esası olan mahkemeye bir buçuk senedir bana haber verdikleri halde gidemiyorum. Mecburiyetle müdde umumi ve hakim vazifesini gören sorgu hakimi yanıma geldiler. Medar-ı sual ve cevap, Büyük cihat gazetesini de getirdiler. Gazetenin bazı sözleri benim sözlerim içine karıştırılmış. Ben de onlara cevaplarını vermiştim. Eğer faraza ağır ceza, bu ehemmiyetsiz meseleye ehemmiyet verse, benim mahkememi Eskişehir'e nakline müsaade etsin ki, orada sıhhiye heyetinden iki aylık raporlu zehir hastalığı ile şiddetli hasta bulunduğumdan bizzat bulunabilirim. Yoksa imkanı yoktur. Üçüncü nokta. Savcı ve sorgu hakimi 163. maddeye dayanıp Sayit Nursi dini siyasete alet ve asayişe zararlı propaganda diye itham ediyorlar. Bu noktanın hakikatını 29 senedir 5-6 mahkeme ve 5-6 vilayetin zabıtaları ve 133 parça kitaplarımı ve binlerce umum mektuplarımı elde ettikleri halde, ve dinsiz komitelerin tahrikiyle safdil bazı memurları aldatmalarıyla katiyen iki meseleden başka medare mesuliyet bulmadıklarına delil iki sene bütün mektuplarım ve kitaplarım Denizli Ağır Ceza Mahkemesi ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesi ve mahkemeyi temyiz de müttefikan hem benim beraatime hem bütün kitapların iadesine karar vermeleri ve 5-6 vilayette yalnız tesettüre dair bir ayetin tefsiri bahanesiyle bir tek mahkeme hafifçe ceza vermek istedi. Kat'î ve kuvvetli cevabıma karşı mecburiyetle meseleyi kanaat vicdaniyeye çevirdiler. Demek onlar da medar-ı mesuliyet bulamadılar. Bu noktayı izah için Afyon Mahkeme Reisine gönderdiğim istidayı, size de beraî malumat gönderiyorum. Elhasıl Aynı nakarat 5-6 mahkemede tekrar edilmiş ve medare mesuliyet bulamamışlar. Şimdi Samsun savcısı ve sorgusu 28 seneki nakaratı aynen tekrar ediyorlar. Şahsi nüfuz temin için propaganda yapıp dini siyasete alet ediyor. 5 mahkemede 400 sayfa kadar olan cerhedilmemiş müdafatıma benim bedelime havale ediyorum. Beni konuşturmaktan ise ona baksınlar. Sayit Nürsi Bismihi Sübhane! Samsun'dan gelen tebliğnameye karşı kısaca cevabımı, Samsun heyete hakimesine takdim ediyorum. Birincisi, Ben makalemi kendim göndermemişim. Bütün buradaki dostlarım biliyorlar. İkincisi, benim gizli düşmanlarımın suikastıyla, zehir ile şiddetli hastalığımdan, yanımdaki camiye on defada ancak bir defa gidebiliyorum bu Samsun mahkemesini yakınımızdaki Eskişehir'e naklini kanunen talep ediyorum. Gayet ehemmiyetli bir hadise, bir istida ve bir şekvadır. Pakistan'da çıkan Es-Sıddık namındaki mühim bir mecmua elimize geçti. Baktık ki, 50 sayfelik o mecmuanın yarısına yakın kısmı, Risale-i Nur'un bazı makaleleridir. Ve bilhassa başında Risale-i Nur'dan, 22. mektubun birinci mebhasını gayet ehemmiyetle ve takdir ile alemi islama inmel mukminun ihvetun ayetine bir davetname hükmünde yazdığını gördük. Şimdi o arabi mecmuanın tercüme ettiği risalenin aslı olan Türkçesini efkara ammeye hususan bu hükümeti İslamiyenin reislerine ve mebuslarına bir sene evvel verildiği gibi yine beyrahi malumat takdim etmek için 2 3 sebep var. Birincisi Risale-i Nur'dan Sikke-i Tasdiki Gaybi Mecmuası'nda yazılan kat'i yüzer işaretin ve emaratın delaletiyle ve çok hadiselerin o delaleti tasdikiyle sabit olmuş ki Risale-i Nur manevi tahribata ve anarşilik ve bolşevizm, tabiiyyun ve maddiyunluğa ve şükük ve şübehaata ve küfr-i mutlaka karşı bir sedd-i kur'ani hizmetini hakkın ifa etmesiyle bu vatanı, bu tehlikeli dünya fırtınası içinde muhafazaya bir vesile olduğu ve bir sadaka-i makbule hükmüne geçip ikinci harbi umuminin belasına ve başka memleketlerde vuku bulan belaların bu memlekete girmesine mümaneatla manevi bir siper teşkil ettiği bedahetle aşikar olmuştur. Bu müttahayir risaleyi nur'a nazar eden en muannit felesoflar da tasdik etmeye mecbur kalmışlardır. İşte o Risale-i Nur beş yüz bin talebesiyle ve altı yüz bin nüssasıyla herkesin kalbinde iman dersiyle bir yasakçı bırakıp asayişi temin etmekle velateziru veziratun vizra ukhra yani birinin günahıyla başkası mesul olamaz diye olan Kur'an'ın bir kanunu esasisini tatbika çalışmasıyla ve milyonlarla okuyanlar içinde hiçbirisi onu okumaktan zarar görmemesiyle bu zamanda bir mucize-i Kur'aniye ve bu vatan ve millet için bir vesile-i def-i bela olduğu ispat edildiği halde ve 25 seneden beri gizli ifsatçı anarşi hesabına çalışan komiteler desiseleriyle mahkemeleri aleyhine sevk edip çalıştıkları ve 5 vilayette 5 büyük mahkeme Risale-i Nur'un edzalarını inceden inciye tetkik edip medarı mesuliyet bir tek nokta bulamayıp beraat verdikleri ve sonra da 20 yerde 20 adliye ayrıca alakadar olup mucib mes'uliyet bir ciyet olmadığından suç yok diye karar verdikleri ve Afyon Mahkemesi de iki defa iadesine karar verdiği halde, risalelerin iadesini ve tamam intişarını iktiza eden kanuni, hukuki esbab-ı mucibe mevcud iken, beş seneden beri gizli komitelerin aldatmaları ve desiseleriyle ve bahanelerle Afyon Mahkemesi'nde beş senedir o mübarek risalelerin sahiplerine teslimi tehir edilmektedir. Halbuki büyük emniyet dairelerince zabıtaca sabit olduğu gibi yüzbinler nur talebelerinde ve yüzbinler nur nüshalarında hiçbir zarar, bir vukuat görülmemesi, kaydedilmemesi gösteriyor ki risale-i nur asayişin temel taşına hizmet eden bir sadakayı makbule hükmündedir. Maddi ve manevi tehlikelerden bu memleketi muhafazaya vesile olduğu tahakkuk eden bir hakikatı Kur'aniyedir. Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir parçası olan ve binler gençleri, vatan, millet ve asayişin menfaatine terbiye eden gençlik rehberinin mahkemesi dolayısıyla, üstadımız hasta halinde iki defa İstanbul'a mahkemeye gidip, 120 polisin kalabalığı dağıtmaya çalıştığı o mahkemede, gençlik rehberinin hem müellifine hem naşirine ittifakla beraet ve ayrıca rehberin de içinde bulunduğu umun risalelere beş mahkeme beraat vermişken, 15 günde teslimi lazım gelen gençlik rehberinin 15 aydan beri teslim edilmemesiyle, Denizli ve Ankara ağır ceza mahkemeleri 5 ayda beraet ve iadesine karar verdikleri halde, Afyon mahkemesi 5 sene teslimi tehhir etmesiyle ve Diyarbakır havalisine virayatı, şarkiyeye iman, din ve asayiş noktasında yüz vaiz kadar menfatı bulunan bir zatın kendi parasıyla aldığı hususi nur nüshalarını, Haklarında beş mahkemenin beraat kararı olmasına rağmen, müsadere edip vatana, millete faydalı hizmetine mani olmasıyla, o sadakayı makbule hükmündeki vesile-i def-i bela, bu suretle gizlendiğinden, bir buçuk milyar lira zarara vesile olan bu bela fırsat buldu, geldi denilebilir. Eğer beş mahkemenin ve İstanbul'un verdiği beraat neticesiyle, o gençlik yehberi intişar etseydi, onun dersiyle intibaha gelen ve gelecek olan Müslüman gençler, elbette başkalarının veyahut ihtilalcilerin ifsadına meydan vermeyerek bir buçuk milyar lira zarardan bu milleti kurtarmaya sayu gayret edecek idiler. Bir buçuk milyar liralık bu lekenin zuhuruna meydan vermeyecektiler. Evet üstadımız Eski Harbi Umumi'de Rusya'daki esaretinde anlamış ki manevi tahribat ile gençleri ifsad eden tehlike memleketimize de gelecek diye telaş edip bütün kuvvetiyle o vakitten beri tahribat-ı maneviyeye bir siper olmak için gençlik rehberi gibi çok eserler yazdı. Kur'an-ı Hakîm'in derslerini neşretti. Lillahülhamd pek çok gençleri kurtarma vesile oldu. Şimdi ehli siyaset madem müsâlemet-i umumiyeyi ve ittihad-ı milleti istiyor, çabuk Pakistan'ın dahi ehemmiyetle nazara alıp ve Es-Sıddık mecmuasından neşrettiği risalenin intişarına müsaade etsin. Bismihi Sübhaneh! Kur'an-ı Hakîm'in bir kanunu u olan وَلَا تَزِرُ vizra وَذِرَ اُخْرَى sırrıyla, birisinin hatasıyla başkası, hatta kardeşi de olsa mes'ul olamaz. Şimdi 130 otuz risalede bir tek risalenin yüz sayfesinde bir sayfe muannit insafsızların nazarında hata bile olsa, o yüz bin sayfa olan 130 kitabı mes'ul edecek dünyada bir kanun var mı? Halbuki bu otuz sene zarfında beş mahkeme aynı kitaplara beraet vermişler. Hem Malatya meselesi münasebetiyle 20 mahkeme de alakadar olmuştular o yirmi mahkeme bir suç bulamıyoruz dedikleri halde ve altı yüz bin nüshası dahilde ve hariçte intihar ettiği halde hiç kimseye zarar vermemesi ve Avrupa'da en yüksek mektep içinde Nur'un dersanesi diye ayırdıkları yerde Hristiyanlar dahi onları okuması ve alemi İslam'da gayet takdir ile intişar etmesi hatta Pakistan'da çıkan Es-Sıddık mecmuasının Risale-i Nur'un bir risalesini neşredip Diyanet riyasetine göndermesi ve bu kadar intişarıyla beraber hiçbir alim ona itiraz etmemesi gibi hakikatlar gösteriyor ki elbette diyanet dairesi nurları himaye etmek hakiki bir vazifesidir. Diyanet dairesi meşihatı İslamiye gibi yalnız Türkiye'nin din muallimi değil, belki umum alemi İslam'a meşihatı İslamiye yerine alakası, nezareti, münasebeti var. Alemi İslam o Diyanet dairesine karşı tam hüsnü zan etmek, sui te etmemek hususan bu zamanda ziyade lüzumu var. Hem de Türkiye ile ittifak etmeyen İslami hükümetlerde o mübarek daireye karşı sui te gelmemesine büyük bir vesilesi olan ve âlem-i İslam'ın her tarafında belki Avrupa'da takdire mazhar olmuş Risale-i Nur o Diyanet dairesini hem şerefini muhafaza ediyor hem alemi İslam'a karşı o dairenin bir eseri olarak intişarı, gayet lazım ve zaruri olduğunu, bu noktayı ehl-i vukuf tam nazar alsınlar. Onun için biçare Sait Nursi ve Nur talebelerinden, yüz derece ziyade diyanet riyaseti azaları, hocaları alakadar olmak lazım. Ta ki, Risale-i Nur, dinsizlerin taarruzlarına karşı muhafaza ve himaye edilsin. Mükerrer beraatler verildiği halde, intişarına mani olan desisecileri susturmak lazım. Said Nursi Bismihi Sübhaneh Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ankara'da bir kardeşimizden Asay Musa ve gençlik rehberini bahane ederek, umum nur risalelerini almak için gelmişler. O kardeşimiz, ağır ceza mahkemesinin Asay Musa hakkındaki beraet kararını gösterince, Asay Musa'yı almaktan vazgeçmişler. Buldukları ve götürmek üzere gözlerinin önüne koydukları on kadar gençlik rehberinin de, üzerine kendileri farkında olmayarak bazı kitaplar koymuşlar. Giderken gençlik rehberini de ne kadar aramışlarsa da bulamamışlar. Bu suretle gençlik rehberi kendi kerametiyle kendini muhafaza etmiş. asay Musa ve gençlik rehberi hariç birer tane aldıkları mecmua ve risaleleri de emniyetten tekrar iade etmişler. El-Bakî huvel Said Nursi